Bismillah ve elhamdülillah. Esselatü vesselamu aleyha, Resulullah ve Zahat. Eddasus, vel 28. ders. Bu dersimizde de çoğunlukla nakız fiili göreceğiz. Biliyorsunuz illetli fiiller dört çeşitli. Misal fiilleri görmüştük. Faal fiili illetli olan fiillerde. Geçtiğimiz derse de ecve fiilleri gördük. O da aynel fiili illet olanlardır. Şimdi la-melifin illetli olan nakıs fiilleri göreceğiz. Bir de bunun dışında lefif fiiller vardı ki kendisinin içerisinde iki tane harfi illet olan fiiller de vardı. İbrahim ile onun aile fertleri arasında geçen bir konuşma, diyalog. Der ki İbrahim: "Ma aline ya binti, ey kızım. Ne yapıyorsun? Suat ekbes ya belleti" Rasali N H ekvi C aslı, kendisinden sonraki harf bitiştiği için ek bit siyah beliği bitiştiğine koyduk. Dün yiy kadığımız elbiseleri ütüliyorum. Siyah sevginin çoğu elbiseler. Kevayik elbise ütülemekte. Ekeviti til qamisal eviye da beyaz gömleği ütledin mi? Nam Kevaytuhu evet onu ütüledim. Vel qamis al yeşil gömleği peki la lem ekvihil bağdu hayır onu henüz ütülemedim. Lem bağdu ile lem ma mı ne aslında geliyordu henüz ütülemedim. Sekvihil anne inşallah inşallah onu şimdi ütüleyeceğim. Vel menadilu e ve men dillere ütüledin mi? Ummi kevetha fis sabahi. Annem onları sabahleyin sabah vakti ütülemişti. Ütüledin. Eturidi <gülüyor> ne ente quli li Bana bir şey demek istiyor musun? En tegûlî, tegûlî neydi? Enden dolayı sonu cezm oldu. Num düştü. Nam, inne zemîleti selva de'atni ilâ beytiha hazel mesa'e fe ercu en tesmaha li bizzehâbi ila beytiha bade salatil asrî Evet, muhakkak ki okul arkadaşım selva Beni bu akşam evine davet etti. atni davet etti. Buna mütakip ben ikindi namazından sonra onun evine gitmek hususunda bana izin vermeni rica ediyor. İz hebi ver cayi bad salatil maghribi. Emri müzekker için iz idi. Menes'in izhebi raca fiil için konuşmak, konuşursak raca-i irci'u irci'u idi menes'in irci'i idir ve irci'i bade salatil mağribi git ve akşam namazından sonra dön Ya Ebu Muhammedin tealehuna nuzur, Ey Ebu Muhammed <Gülüyor> İbrahim'in künyesi Muhammed'miş. bu Muhammed'miş. Araplarda bu künya aletini biliyorsunuz. İlk erkek çocuğunun babası manası künyelenir. Ebu Muhammed. Muhammed'in babası. Ya'dan dolayı Eba Muhammed dedik. Zafet e, terkibinin başına geldiği zaman ya muzaf kelimeyi nasip ederdi. Ey Ebu Muhammed gel buraya gel ve bak. Teale bunun sadece emir çekimi vardı. başkası çekimi yoktu. Gel. Geldi. Geliyor. Gelecek yok. Sadece geli vardı. Teale gel. Huna buraya benzur ve bak. İnne Muhammeden Yecri alessüllemi ahşa en yaga'a. Muhakkak ki Muhammed yani büyük oğulları Muhammed merdivenin üzerinde Yecri koşuyor. Cerah Yecri koşuyor. Axsha en yaga korkuyorum. Haşiye Xshie axsha korkuyorum. Neden? En yaga düşmesinden korkuyorum. İbrahim, la tajri ya Muhammedu Tealehuna. Ma hada bimini ke erini irmi hada hada trabın. Ey Muhammed koşma, la tajri. Buraya gel. Bu salnıki şey nedir? Ma hada bimini ke sade sağ taraf için kullanılır. Sağ el içinde kullanılır. Sağ elindeki nedir? Erini onu bana göster. İrmi hada? Bunu at. hada turabın, bu topraktır. Demek ki elinde bir toprak varmış. Onu saklıyor, göster. Gösteriyor, sonra onu at diyor. İrmi at. Ramâ yermi, İrmi. Biraz sonra göreceğiz. kulu mahmudun, mahmud girer. Esselamu aleykum diyerek selam verir. İbrahim ve aleykumu selamu diyerek selamı alır cittel yevme müteahkiren ya Mahmud ey Mahmud bugün geç geldin fe sebebu, sebep nedir geç geliş sebebin nedir Mahmud şekevtul yevme ehadezü iyi ilel müdiri şekayeşku şikayet etti bugün okul arkadaşlarından birini müdüre şikayet ettim tale bena ilamekkte birtah ve o tahkik için araştırma için bizi bürosuna odasına talep etti davet etti çağırdı nime şeketehu onu ni için şikayet ettin Li en nehu damin yehuzu kutubi ve defa ve yatvi evvragaha çünkü o daima sürekli benim kitaplarımı ve defterlerimi alıyor ve onun sayfalarını, yapraklarını büküyordu kırıştırıyordu bu tava bükme vşturma kırıştırma evrak ise i̇şte varaktan yaprakları İbrahim ma hadihil halavalitiği mi aker senin beraberindeki bu tatlılar nedir? Ehdiyetün hadihi, emişterayi teha. Bunlar hediye midir yoksa onu onları satın mı aldın? İşterayi teha li en neni en ve selahaten min zümelai ila beitine kaden. Onları satın aldım çünkü ben yarın okul arkadaşlarımdan üçünü Evimize davet etmek istiyorum. Uridu istiyorum en edu ve davet etmek. Davet etmemi istiyorum. Salafeten min zümelai, okul arkadaşlarından üçünü ila beytina gaden. Ud'uhum li tenavulil aşai ba'de gadin. Onları davet et. Li tenavulil aşai ba'de gadin. Yarından sonra akşam yemeğine katılmaları için onları davet et. Yani akşam yemeğine katılsınlar manasında onları davet et. Feseyekûnü ke, <amuke> Musa eydan me'anâ inşâAllah. Amcan Musa da inşâAllah bizimle beraber olacak. Tenavül'ün çok manası var. İçerme, kapsamama manası da gelir. Manası da olur. Katılma, dahil olma manası Hayır. olur akşam yemeğine katılmasak akşam yemeğine dahil olmasın. İçin li için ud onları davet et. Temarinu ecbanenes iletilatiyeti gelen sualler cevapla. Ma za tefali suad suat ne yapıyor? Men kevel menadile mendilleri kim ütüledi? Mesmuz ile leti deat suade ila beytiha. Suad'ı evine davet eden okul arkadaşının ismi nedir? E-semiha leha ebuha ve ila beytiha. Zeyneb'in babası arkadaşının evine gitmek için ona müsamaha gösterdi mi, izin verdi mi? İla men şikâ Mahmudun zemîluhu Mahmud okul arkadaşını kime şikayet etti Limeştera mahmudunil halva Mahmud niçin için tatlı satın aldı